Mekke müşrikleri kuşatmayı ne kadar uzatsalar da kesin bir zafer elde edemiyorlardı. Kurayza Yahudileri ise birkaç girişimde bulundularsa da başarılı olamamışlardı. Müslümanların bu savaşta galip gelmesi Yahudilerin sonu olacaktı. Çünkü Yahudiler Müslümanlarla aralarındaki barış anlaşmasını bozmuşlar ve düşmanla işbirliği yapmışlardı. Şehrin içinden yapılacak bir saldırıyla Müslümanların gücü tamamen kırılabilirdi. Ha, bu iş çok uzadı. Kuşatma günlerdir sürüyor. Ama Kureyş bir adım ilerleyemedi. Daha kısa süreceğini sanıyordum. İyi direndiler. Evet. Devriyeleri şehrin içinde sürekli geziyor. Askerler de hendeğin başından ayrılmıyorlar. Onları içeriden vurmalıyız. Nasıl? Gücümüz yetmez ki. Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun. Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak.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 Hmm. Ne oldu? Kuraysa oğulları Muhammed'e saldırmaya hazırmış. Bizden haber bekliyorlar. Oh. E bu çok iyi bir haber. Evet. İki taraftan saldırırsak kısa sürede zafer bizim olacaktır. Bana ile halide çağırın. Bu kötü bir haber. Bu sefer Müslümanların dayanması neredeyse imkansız. Bunu engellemenin bir yolu olmalı. Bu habere güvenebilir misiniz? Neden endişeleniyorsun Nuaim? Kuşatma süresi uzadıkça bazı kabilelerin yaptıklarına pişman olduğu söylentisi dolanıyor ortada. Y yok artık. Niye vazgeçsinler Nuaim? Sonuçta Kureyş'te güçlerini birleştirdiler. Kimsenin saplarını değiştirmek isteyeceğini sanmam. Bilemiyorum. Bu bir tuzak da olabilir. Bu kadar şüphe senin için iyi değil Nuaim. Bize nasıl bir zarar verebilirler ki? Yahudilerle Aramaydır. İsterseniz ağızlarını yoklayabilirim Peki dediğin gibi yap Bakalım Bak. sonucu ne olacak oh, Çok şükür Biraz vakit kazanmış olduk Önce Müslümanlara bunu haber vermeliyim Ya Resulallah Nuaym bin Mesut seninle görüşmek için gelmiş Allah Allah ne işi var burada Ya Resulallah On nazında bakla ıslanmaz. Dikkat edin. Müsaadeniz var mı? İçeri alalım mı? Peygamberimiz müsaade etti ve Nuaym içeri girdi. Peygamberimiz, ey Nuaym seni buraya getiren nedir diye sordu. Senin getirdiklerine inandığımı söylemeye ve onların hak olduğuna şehadet etmeye geldim. Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderdi. Onlar size şehir tarafından saldırırken... Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazırım. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor. Peygamberimiz, bütün gücünle onların aralarını açmaya çalış dedi ve ekledi. Ey Nuaym, onları bizden uzaklaştırabilmek için ne istiyorsan söyle. Çünkü savaş bir aldatmadır. Emredersin ya Resulallah. Önce Kurayz oğullarına, sonra Ebu Süfyan'ın yanına gideceğim. İnşallah... Allah benim vesilemle zafer kazanmanızı nasip eder. Noayn bin Mesud dediği gibi vakit kaybetmeden Kurayza oğullarına gitti. Eskiye dayanan bir dostlukları olduğundan Yahudiler onu sevinçle karşıladılar. O kimler gelmiş kimler gelmiş... Hoş geldin Nuaym. <gülüyor> Hoş bulduk Kav. <gülüyor> Gel, otur şöyle. Sofrayı hazırlayın. Yoo, yemeğe içmeye vaktimiz yok. Ne oldu? Sizin hakkınızda korktuğum bir şey söylemek için geldim. Neler oluyor? sana. Sizi ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Duyduklarım beni endişelendirdi. Kabilem Kureş'te müttefik olmasına rağmen size bunu söylemeden edemezdim. Biz de senin iyiliğinden başka bir şey bilmiyoruz. Seni dinliyorum. Ama söyleyeceklerimi senden başkasının bilmemesi lazım. Odayı boşaltın. Senle benden başka kimse kalmadı odada. Rahat ol. Şu Muhammed denen adamın ne kadar büyük bir bela olduğunu biliyorsunuz. Onun Kaynık oğullarına ve Nadir oğullarına ne yaptığını gördünüz. Hem mallarına el koydu hem de onları yurtlarından sürüp çıkardı. Sizin de başınıza aynı şeyin gelmesini istemiyorum. Sen bir şeyler duymuşsun. Evet, duyduğum şeyler var. Fark ettiğiniz gibi bu iş çok uzadı. Vallahi siz Kureyşliler ve Gatafanlılar gibi değilsiniz. Onlar göçebe bir toplumdur. Sizse yerleşik hayata sahipsiniz. Tüm mal varlığınız, güzel evleriniz, çoluk çocuğunuz burada, yanı başınızda. Muhammed'le baş başa kalırsanız ne çocuklarınızı kurtarmaya ne de mallarınızı almaya imkan bulabilirsiniz. Kureşliler buraya Muhammed ve arkadaşlarıyla savaşmak için geldi. Siz de onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların ne çoluk çocukları ne de malları tehlikede. Eğer galip gelirlerse ganimetleri toplar, yurtlarına dönerler. Bunun aksi olursa arkalarına bile bakmadan dönüp giderler. Muhammed'in adamlarıyla da maalesef baş edemezsiniz. Biz de bunun farkındayız. Ne yapmamızı tavsiye edersin? Benim anladığım kadarıyla Kureyş, pes etmek üzere. Bunu da nereden çıkardın? Kureyş'in ileri gelenlerinden Amr bin Abla Nefel öldürüldü. Bazıları da yaralı. Günlerce süren kuşatmaları bir işe yaramadı. Hava soğuk, hayvanlar telef oluyor. Korkarım siz saldırıya geçtiğinizde size destek olacak bir Kureş kalmayacak. Bizim saldırıya geçeceğimizi nereden çıkardın? <gülüyor> Yapma dostum. Hem bana güvendiğini söylüyorsun, hem de önemli şeyleri gizliyorsun. Ben yanındayken Ebu Süfyan'a mektubunuz geldi. Çift taraflı taarruzla başarılı olabileceğini düşünüyorsun. Ama inan bana bu mümkün değil. Olan sana ve kabilene olur. Ebu Süfyan savaşı bitirmeyi mi düşünüyor? Açık açık söylemiyor ama artık yoruldukları her hallerinden belli. Sana dost tahsiyesi. Kendini garantiye almadan harekete geçme. Kendimi nasıl garantiye alabilirim? Onların ileri gelenlerinden bazı kimseleri teminat olarak rehiniste. Böylece sizi yarı yolda bırakmazlar. Ama aksini yaparsan helak olacaksınız. Hmm. Dediklerin mantıklı. Uyarılarının için teşekkür ederim. Bunları bildiğimiz iyi oldu. <gülüyor> Dostlar böyle günler için değil midir? Noaim bin Mesud, Kurayza oğullarının yanından çıktıktan sonra Kureyşlilerin yanına gitti. Gel bakalım Noaim, Kurayza oğullarından nasıl haberler getirdin? Pek iç açıcı şeyler değil. Neler oldu? Yahudiler, size olan güvenlerini yitirmişler. Muhammed ile aralarındaki anlaşmayı bozmuş olmaktan dolayı pişmanlar. Sizin çekip gideceğinizi ve onları Muhammed ile baş başa bırakacağınızı düşünüyorlar. Muhammed'in en büyük düşmanları biziz. Bu savaşı da biz istedik. Neden çekip gidelim? Kaç gündür kuşatmanın sürdüğünü, zafer kazanamadığınızı söylüyorlar. Evet, süre uzadı. Ama vazgeçmiş değiliz. Soğuk arttı, hayvanları telef oldu. Ne kadar süre daha burada kalacaklar. Dönüp yurtlarına gidecekler, bizi de yalnız bırakacaklar diyorlar. Hatta yaptıklarından dolayı pişman olduklarına dair Muhammed'e haber göndermişler.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 Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm... ...e o da bir başarı... İkrime'ye söyleyin buraya gelsin... Gel İkrime... ...konuşacaklarımız var... Seni dinliyorum... Nuhayn bin Mesud bu ortaydı... ...Yahudilerin fikirlerini değiştirdiklerini söyledi... Ne yapacaklarmış? Bizimle olan anlaşmalarını bozmak üzerelermiş. Muhammed'le sulh anlaşması yapmak istiyorlarmış. Bana pek inandırıcı gelmedi. Ben de inanmadım. Senden onlarla irtibata geçmeni istiyorum. Hareketlerine göre Nuaym'ın söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlarız. Peki onlara ne söylememi istiyorsun? Geçen gün gönderdikleri haberin aslını öğren. Gerçekten bir saldırıya hazırlanıyorlar mı, bize sadıklar mı bilmek istiyorum. En kısa zamanda sana haber getiririm. Noaim haklıymış. Neler oldu? Sabahleyin saldırıya geçmek ve bu sefer Muhammed'den kurtulmak üzere hazır olun diye haber gönderdim.